hayatın bir formu yok gerçekten. Biz forma e, takıntılıyız. Bir form hastalığı var bizde diye başlayayım önce söze. Çünkü biz form hep pozitif görüyoruz. Formun içinde yer aldığı e, boşluğu ise negatif. Çünkü biri pozitif uzan diyoruz forma ama içinde yer aldığı boşluğa ise negatif uzan diyoruz. Dolayısıyla form hep bizde pozitif çıkıyor. Sizlerde doktorsunuz. Biliyorsunuz eğer pozitif çıkıyorsa eee <gülüyor> Tanım her e, hastalığımız var. O zaman bize köyden form hastasıyız. Aslında arkadaşlarımızla birlikte geçen sene TÜYAP e, sanat fuarında düzenlediğimiz serginin başlığıydı. E, şöyle bir metin e, yazmıştım. Varlık ile hiçlik, doluluk ile boşluk, düzen ile düzensizlik, kozmos ile kaos, anlam ile anlamsızlık, form ile formsuzluk arasındaki... O ince, ince çizgide duruyoruz şimdi. Ya da terra cognita ile terra incognita arasındaki eşikte. Ve bir deneyim alanı olarak umunmadık topraklar yani terra incognita bilinmeyen topraklar varlığın değil oluşum topraklarıdır. Çünkü form hakikaten bir kalıp meselesidir. Kalıba sokuyorlar bizi. Dolayısıyla sanatta da da felsefede de varlık ve hiçteki de varlık ve boşluk. Doğuluk, kaos ya da kozmos gibi meselelerin altında yatan hep form ve formsuzluk meselesidir. Dolayısıyla bizim bizim meselemiz galiba bir tür forma doğru yolculuk meselesi. Yani insanlık tarihine baktığımız zaman özellikle göçebe hayattan yerleşik hayata geçerken biz ne yaptık? Forma doğru bir yolculuk yaptık. Yani formsuz durumda Forma ya da yuvaya doğru bir yolculuğumuz oldu. yuva yuva aslında biliyorsunuz bizim dış kabuğumuzdur. Aslında bizim formumuzu koruyan dış bir formdur. İster bu ev olsun, ister girdiğiniz herhangi bir korunak olsun. Dolayısıyla yerleşik hayata geçmek zaten formun ortaya çıkmasına yol açtı. Bunu da bunu da derin mağara resimlerinden biliyoruz. Evet, ilk başta da söylemiştim negatif uzam pozitif uzam meselesine. Şimdi bu resme baktığınızda tabii ki güvercin e, formu gözünüze takılıyor ama boşluk ne yazık ki gözünüzden kaçıyor. Dolayısıyla gördüğümüz güvercin siyah bir leke bizim için e, pozitif uzam oluyor ve içinde yer aldığı boşluk ise negatif. Aslında, e, aslında bu boşluğun e, kuvvetini biz hiçbir zaman hissetmiyoruz. Boşluk e, tam da bu çokluğu içinde barındırdığı için ve yüzeye form olarak çıktığı için aslında biz formları görüyoruz ama içindeki gerçekten o boşluğun içerdiği çokluğu ne yazık ki hissedemiyoruz. Bir de bizde zaten horror vakuyu var, biliyorsunuz boşluk korkusu var. Yani bu meşhurdur, işte Victorian dönemde bir sanat tarihçisinin aslında kullandığı bir terimdir. Ee, sanat yapıtları, evler, tıka basa nesnelerle doldurulur çünkü biz boşluktan korkarız. Boşluk aslında tam da Tao'cu anlayışa göre 10.000 varlığı içerir. 10.000 e, sembolik bir rakam, çokluk demektir. Dolayısıyla tüm Çin resimlerinde <gülüyor> öncelikle e, boşluk vardır ortasında, vadi vardır, dağ vardır, su vardır. Ama vadiyi bir koyak, oyuk olarak aslında Çin e, peyzajında önemli bir, bir yer e, tutar. Boşluk aynı zamanda kaos demektir. Yani e, batıda da yine kaos bir boşluk olarak, dipsiz bir kuyu olarak e, tanımlanır ve yine bu boşluğun içinden bildiğimiz dünya yani çokluk ortaya çıkmıştır. Hesiedos'un e, mitolojisinde biliyorsunuz önce kaos vardı der. aslında önce boşluk vardı diye bunu doğuya transfer edebiliriz. Orada da önce boşluk vardı ve 10 bin varlık yani çokluk buradan açılmış. Fakat biz varlığa doğru gittik, yani bir forma doğru girdik, gittik. Bunun da aslında sevini tam da bizim göçebe hayattan yerleşik hayatta geçişimizle örtüşüyor. Çünkü resmin ortaya ne zaman çıktığını e, düşünün ilk kez bundan 40 bin yıl önce derin mağara resimleri ortaya çıkıyor. Chauvet mağara, Chauvet Fransa'daki, şöyle, şöyle bak, şöyle, galiba, evet, telaffuzunda dilimi eşek arısı soksana, e, telaffuzum iyiyizdir. E, dolayısıyla e, 40.000 yıl önce derin mağara resimleri çıkıyor. Ve biz orada formları görüyoruz. Hangi formlar bunlar? E, hayvanlar, bizonlar, adlar ve diğer yırtıcı hayvanlar. Bunları görüyoruz aslında. Ondan önce bir form yok. Yani bildiğimiz e, e, bir temsil olarak formun, e, göremiyoruz. Yani üst paleolitik dönemde formun çıktığını görüyoruz. Formun ortaya çıkması için ya da bir nesnenin e, tüm boyutları ortaya çıkması için biliyorsunuz ışığa ihtiyacımız var. Ama biz hep ışık e, biz, e, ışık e, tarafına e, seviyoruz. Karanlık hep gözümüzden e, kaçıyor. Karanlık da zaten içinde barındırdığı e, gizli kuvvetler e, tarafından bize ürkütür karanlık. Dolayısıyla biz hep e, ışık e, yapıyoruz ve ışık sayesinde bildiğimiz dünya meydana geliyor. İncil'deki gibi değil mi? İncil'de ne demiş e, İsa ya da Tanrı? Vettel light diye başlıyor zaten. Yani bırakın orada ışık olsun ve bildiğimiz dünya ortaya çıkıyor. Yani ve güneşin altında hiçbir şey yok diye bir başka İncil lafı vardır. Yani güneşin altında aslında bildiğiniz o formlu tanımlı kimlikli nesneler değişmeden kalır. Dolayısıyla bize hep karanlığı ıskalıyoruz. Karanlık çok önemli. Yani karanlık aslında barındırdığı gizl kuvvetlerden söz edebiliriz. Çünkü henüz yüzeye çıkmamış, henüz ışığa çıkmamış. Dolayısıyla ışık ve karanlık ikisi birbirine iç içe geçmiştir. Bunu varlık düzeyinde de görebiliriz. Varlığın bir taraftan görünen bir tarafı vardır değil mi? Şu anda hiç, e, mevcut halimiz. Işık, yani bakınca ben hepinizi tanıyorum. E, niteliklerimizle. Ama bir de bizim karanlık tarafımız var. Yani e, henüz yüzeye çıkmamış. Bu e, Şu anda görünen tarafımıza ne diyoruz biz? Aktüel halimiz, gerçekleşmiş halimiz. Ama bir de virtüel e, tarafımız var. Virtüel ise e, bugünkü sanal e, teknoloji bağlamında değil... E, felsefede gizil kuvvetler yani henüz gerçekleşmemiş ama varlığın içinde gizil olarak bulunuyor ama onlar ne zaman çıkar yüzeye ve ne tür bir e, forma bürünürler bilemiyoruz. Dolayısıyla biz hep aydınlık taraf üzerinde bu vurgulama şeyi kaçırıyoruz. Karanlık taraftaki o barındıran gizil kuvvetleri kaçır, kaçırıyoruz. Dolayısıyla bir oluş meselesi giriyor işin içine. Biz being yani varlığın üzerinde duruyoruz varlığı yüceltiyoruz, formu yüceltiyoruz ama ki yani oluşu hep ıskalıyoruz. Dolayısıyla varlık, hiçlik, ışık, karanlık, ee, kaos, kozmos. Bunları aslında birlikte düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla oluş dediğimiz zaman zaten karanlık, ee, karanlığın o bit karanlık tarafımızın, virtüel alanımızın dize kuvvetlerini aslında yüzeye çıkıp bizi başka bir şeye dönüştürmesi demektir. Ben bilemiyorum gelecekte nasıl bir, nasıl bir bir şeye dönüşebilirim. Şu anda diyelim ki işte heteroseksüel, e, beyaz, işte bir, bir erkek tipine giriyorum ama hakikaten gelecekte e, bambaşka bir e, gizil kuvvetler tarafından başka bir biçime doğru e, salgılabilirim savrulabilirim Dolayısıyla e, bu Zerdüşt'ün güzel bir lafı güneş aynı zamanda gecedir. Dolayısıyla bu dualizmide yatar. Hoş Zerdüşt zaten dualist bir dinde ama iyilik ve kötülük, ışık ve karanlık savaşıyordu. Fakat hakikaten karanlık ve ışık iç içe geçmiştir. Ya da Hegel'in yine ışık ve karanlıkla ilgili bir lafı var. Saf aydınlık ve saf karanlık aynı şeyin hükümsüzlüğüdür. Bir şey ancak belirli aydınlıkta veya belirli karanlıkta ayırt edilebilir. Dolayısıyla ışık ve karanlığın nasıl aslında, iç içe bulunduğundan söz ediyor. Işık karanlıkta ışık karanlıkta ayırt edilebilir ki bu karartılmış ışıktır ve karanlıkta ışıkta ayırt edilebilir ki bu da aydınlanmış karanlıktır. Ve bu nedenle karartılmış ışık ve aydınlatılmış karanlık ancak birbirinin içindedir ve öyleyse bunlar ayırt edilebilir varlıklardır. Yani aslında karanlık ve ışık Ayırt ediliyoruz, edebiliyoruz. Bu aslında bizim dualist alışkanlıklarımızdan da geliyor. Hep ikici yaklaşımlarımız var aslında. Bir tarafta bir şey koyarız, diğer tarafta bir şey koyarız. Düzen düzensizlik gibi, varlık yokluk gibi. Dolayısıyla aslında karanlığın ve ışığın birlikte devindiklerini, ışığın belki şu anda görünür olduğunu ama görünmeyen, Karartılmış ışığın diyelim o karanlık alanında aslında bir süre sonra yüzeye çıkıp varlığı başka bir şeye dönüştürebileceğinden söz etmek gayet mümkün. Gölge oyunu e, olarak da görebiliriz aslında hayatı. Bize personelar üzerinden e, görüyoruz, kişilikler üzerinden görüyoruz. Filmleri izlerken de aslında kişilikleri takip ediyoruz, yüzleri takip ediyoruz, sanıyoruz onları, kimliklendiriyoruz. Fakat e, hayatı... Gölge gibi e, izleyenler de var. Işık göl, ışık ve karanlığın birbirinin içine geçtiği, dağıldığı, tekrar bir araya geldiği bir tür gölge oyunu olarak deney, deneyimleyenler e, var. Michel Foucault anlatıyor. E, bir grup Fransız, e, ne diyelim Aydın, bilim adamı, Afrika'nın ücra bir köşesine siyah-beyaz bir film götürüyorlar. Bildiğiniz konulu Batı tarzı çekilmiş bir film ve seyrettiriyorlar Afrikalılara ne anladınız, ne gördünüz diye. Onlar sadece ışık ve gölge oyunları görmüşler. Yani bizim Batı'daki o yüz icat etme meselesi, biliyorsunuz Batı'da hep yüzler vardır ama yerleşik hayatın kimliklendirilmiş yüzleridir bunlar. Zaten yüz dediğimiz tam da kimliğimizi bir de yakaladığımız bir organımızdır. Fakat göçebe işte yüz üzerinde durmuyor. Belki onun hayatta kalabilmesi ışık ve gölge e, meselesidir. Sadece o geçişler siyah beyaz bir ışık gölge olarak gidiyor. Bu arada e, Batılılar e, gerçekten de yüzü e, çok ciddi alırlar, biliyorsunuz. Yani yüzlerimiz bizim kimliğimizin en önemli bir parçasıdır. Fakat göçebelerde yüz göçebeleşir. Yani bildiğimiz yüzümüzü biz bugün sabitleyerek kullanırız değil mi? gündelik hayatta yani bir poz veririz. Yüzümüzü kullanmayı çok iyi biliriz bir kimliğin bir parçası olarak. Nasıl kullanırız onu? İşte otobüste nasıl kullanacağız? Kamusal alanla nasıl kullanacağız? Evde nasıl dostlarımız nasıl kullanacağız? Aslında bir tür... Birer bizler iyi bir yüz kullanıcısıyız. Çünkü yanlış kullandığınız zaman karşıya bir yanlış işaret verebilir ve e, bu da başınıza iş açabilir. Örneğin gözünüz kırptığı zaman ya da otobüslesiniz, hafif bir gülümseme var e, du dudağınızın kenarında. Karşıya işte istemediğiniz bir e, işaret gönderebilirsiniz. Ve e, biz, bizim kuşak örneğin... E, Yine tırnak içinde karşı cinsli kullanacağım. Bugün artık bu kullanılmıyor. Bunu biliyoruz. Diyelim ki bir kız ya da kadın ayartmak için Clark çekerdik. Yani yüz, yüz Clark çekmeyi bilir, bilir, bilir herhalde. Bilenler vardır en azından aramızda. Çünkü Clark, biliyorsunuz Clark Cable'ın o meşhur bakışıdır. E, hafif e, birkaç kalkık... E, hafif bir gülümseme ve sabittir o yüzünde. Fakat aynı e, göçebe halka baktığımızda aslında karşıda e, arzu uyandırmak için işte böyle davranmıyorlar aslında göçebeler. E, e, şey, şeyin çektiği, göçebe halkın adı gelmiyor, Afrikalı. Oh, neyse. Gelir aklıma. E, bu göçebe halk e, erkekler dans ediyor kadınların karşısında ve Kadınlar seçiyor erkekleri. Dolayısıyla erkekler geçiyorlar, yan yana gelip dans ediyorlar ve yüzleri sürekli hareket halinde ve makyaj yapıyor bu göçebe hal. Ciddi erkekleri 8 saat belki bir gün boyunca bildiğimiz dudaklarını boyuyorlar, allık sürüyorlar, gözlerin etrafına rimel çekiyorlar tabii doğal boyalardan ve ...kadınların karşısına geçip sürekli yüzlerini açık kapatıyorlar ağzlarını. <gülüyor> Dolayısıyla eğer bak buradan da yine sonucu çıkarırsak... ...göçebe halk yüzünü de göçebeleştiriyor. Bir arzu uyandırma meselesi üzerinden aslında akışkan bir yüz yaratıyor... ...ve karşıdaki kadını da öyle ayarlamaya çalışıyor bir erkeği seçilebilmek için. Fakat yerleşikler her şeyi sabitliyor. Yüzümüzü de sabitliyoruz. Dolayısıyla... Biz bir yuva yaptık, yerleştik aslında bugün. Bir form yarattık kendimize ve o formun içinde iyi hissediyoruz. Formumuz yok olduğu zaman da kendimizi çok kötü hissediyoruz. Formsuzluk tahammül edilemeyecek bir şey. Bu formsuzluk aslında bir anlamda kırılgan bir bedenin çıplak yaşamda baş başa kalması gibi bir şeydir. Keşiş yengeçleri var bilirsiniz. Keşiş yengeçlerinin e, kabukları e, kendi kabukları değildir. Kendileri kabuk üretemezler. Başka e, yengeçlerin kabuklarını ya da buldukları yapay nesneleri içine girerler. Arkadaki yumuşak kısımlarını sökerler. Fakat e, bir süre sonra o yuva dar gelir ve dar geldiği zaman bırakırlar, terk ederler o yuvayı. Ve yeni bir yuva arayışına girerler. Ama en kırılgan oldukları zaman o andır. Çünkü çıplaktır ve her an av olabilirler. Belki bizim durumumuz bugün farkında değiliz ama tam da böyle. Yani ev meselesi e, bizim işin ciddi bir soruna dönüşüyor. Yani eve dönüş meselesi. Eve dönebilecek miyiz? E, i̇çinde yaşadığımız toplumsal e, meseleler aslında tüm e, yuvamızın darmadağın olduğunu, yersiz yurtsuz olduğumuzu ve e, mevcut organlarımızın, kurumlarımızın kesildiğini e, biliyoruz. Ve Ama bir taraftan da hayalet organ sendromu e, hissediyoruz. Varmış gibi onları hareket ettirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz evin yitirilmesi, yuvanın yitirilmesi, yersiz yursuzlaşma aslında bir modern bir e, travmadır. Yani hep modern travma savaş üzerinden anlatılır zaten 1600lerde de yine savaş üzerinden anlatır. 19. 20. yüzyılda Walter Benjamin de moderniteyi bir savaş, birinci dünya savaşı üzerine anlatır. Der ki işte gök dışında her şeyin değiştiği patlamaların içinde birdenbire kırılgan bedenler kendini buldular der bir savaş alanında aslında modernite böyledir. Geleneksel tüm kurumları yıktığı için ve bizi bir anlamda çıplak bırakmıştır. Dolayısıyla nosos meselesi e, yuvaya dönüş, yerleşik hayata geçiş ve kendimize bir form yapmamız ve o formun içine yerleşmemiş yerleşmemiz meselesi bugün gerçekten hepimizin meselesi. Tabii ki biz hiçbir zaman anatomik olarak var olmamız mümkün değil. Yani bizler e, anatomik yani bedenin kendi sınırları Cürmü kader yer kaplayan o sınırları içinde hayatta kalmamız mümkün değil. Dolayısıyla toplumsal bir beden oluşturuyoruz birbirimize kollarımızı, uzantılarımızı uzatarak asal bir yapı içinde var olabiliyoruz. Bir toplumsal ağın içinde. Fakat bugün yaşadığımız gerçekten de anatomik bedenin sınırları içine bizi sıkıştırıyorlar. Tüm kollarımız, organlarımız kesilmiş vaziyette sadece bir cüsseniz var. O da cürüm kadar yer yakar ancak kendi işgal ettiği yeri kadar. Mesele bu ve Nostos yuvaya dönüş meselesi aslında forma dönüş meselesi. Buradan başlayıp tekrar geçmişe döneceğiz. Ee, geçmişte de gerçekten bizim yerleşik hayatta geçişimiz de forma yolculuktu. Nostos antik Yunan'da e, destan, lirik destanlarda bir, bir konu. Yani kahraman evinden çıkıyor. Odiseus'ta, Odiseya'da Odysseus olduğu gibi Odiseus evinden çıkıyor yuvasından ee, maceralar yaşıyor ya yani bir bir anlamda oluşlar yaşıyor farklı karşılaşmalar farklı varlıklarla ötekilerle karşılaşarak ve sonra evine dönüyor her destan aslında bir anlamda bir eve dönmeyi gerektiriyor veya da eve dönmeyi içeriyor nostosu. fakat bizim bugün yaşadığımız nostalji yani yuvanın ortadan kalkması yuvanın e, yitirilmesi sıla hasreti, sıla özlemi. Formun aslında ortadan yitirildiğini görüyoruz. Hepimizin içinde e, nostaljik bir melankoli var. Nostalji e, biliyorsunuz bir doktor nostalji e, semptomlarını tanımlayıp hastalık olarak tanılıyor. Adında e, İsviçreli Johannes Hofer. İsviçreli kim? E, tanımlamış Nostalji 1688'de. Kim, ni, niçin? Çünkü o dönemde yurtlarından uzak yabancı topraklardaki İsviçreli paralı askerler ne zaman e, yuvalarının e, ezgisi, meşhur boruyla çalınan o ezgi Kuhray Heng ne dinleseler e, bir melankoliye yüzde kapılıyorlar ve hatta intihar etmeye başlamışlar bu duygudan dolayı. Ve doğa doktor da nostos ve algos sözcüklerinden nostalji adını icat ediyor. Yani nostos yuvaya dönüş, algos da bildiğiniz gibi acı, ıstıral. Dolayısıyla yuvaya dönüş, dönmememe ıstıral bu. Ve hepsinde de bir melankoli var. Aynı melankoli, aynı nostalji bizde de var. Biliyorsunuz melankoli ile yaz arasındaki farkı da e, konuşmuşsunuzdur. Yaz tutamıyoruz çünkü neyi yitirdiğimizi de bilmiyoruz. Aslında formlarımızı yitiriyoruz durmadan... Yitirdiğimizde bilemiyoruz. Yaz bile tutamıyoruz bu toplumda. Çünkü melankoli yitirdiğin şeyi bilememe durumudur. Yine Freud'a göre. Evet bir şey yitirdik kaybettik ama neyi yitirdiğimizi bilemiyoruz. Yine bir modern travma olarak. Daha sonra bu hekimin 1688'de nostaljiyi bu şekilde tanımlaması ve savaş üzerinden tanımlaması dediğim gibi bir modern travma. Çünkü 17. yüzyılda modern e, nitenin yüzeye çıktığı bir yüzyıldır. On, 20. yüzyılda Walter Benjamin yine bu travmayı Birinci Dünya Savaşı üzerinden travmatlanılmıştır. E, yine e, yerinden, yurdundan koparılmış, yani formlarını yitirmiş, kabuklarını yitirmiş, yuvalarını yitirmiş insanların deneyimlediği aslında büyük müthiş bir travma. Şimdi gelelim resmin kökenlerine. Yani bu anlattıklarımda ışık, gölge, e, yuvasızlık, yuva. Form formsuzluk meselesi aslında resmin e, tarihine baktığımızda e, bize doğrudan dolayı bizim formla kurduğumuz o kadim ilişkinin yani aynı zamanda yuva ile kurduğumuz kadim ilişkili örtüştüğünü gösteriyor. Yani yuva neyse bizim için formda of çünkü formun içinde rahat ediyoruz dediğim gibi her e, yerleştiğimiz yerleşim alanı bir form zaten ve onun içinde bizde form buluyoruz. Vassali resmin kökenini 1573'te Plinius tarihçi vardır, Yunanlı tarihçi, ondan aktarır. Resim aslında duvara yansıyan bir gölgenin e, etrafına kontürlerinin çizilmesiyle başladı der. Yani e, ne de, resim bir insanın gölgesinin etrafına bir kontür çizerek kopyasının bir yüzeye çıkarılmasıyla <gülüyor> başlamıştır der. Ya adam ya da doğru ama doğruluk boyu çok fazla. Çünkü gölge nedir diye soralım. Gölge aslında sürekli ışığa ve harekete bağlı olarak değişen ve belli bir formu da olmayan, sabit bir deformu olmayan bizim aslında uzantımız. Dolayısıyla bizi yakalıyorlar aslında. Eğer gölgemi ele geçirirse bile birisi benim. Gölgemin etrafına da kontör çizip e, duvara sabitlerse aslında varlığın ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü varlık nasıl tanımlanacak daha sonra nitelikleriyle tanımlanacak. Önce bir kontür bir biçimi olacak. Daha sonra da o içindeki ayrıntıları doldurarak varlığın niteliklerine ulaşacağız. Dolayısıyla bu e, gölgenin yani o akışkan, belli bir formu olmayan, sürekli değişen bizim uzantımız olan o <gülüyor> en uzantımız. uzantımız. <gülüyor> Tabii. Aynı. Çünkü şöyle düşünün. Aslında biliyorsunuz yine Carl Jung meselesine de gireceğiz. Bir personamız var. Bir de Shadow. Gölgemiz var. Dolayısıyla personaj işte hepimizin maskeleri, toplumsal hayatı yürütmek için takılmak zorunda olduğumuz maskeler. Oynuyoruz kişilikler. Fakat bir de gölgemiz var. Hiç üzerine konuşmak istemediğimiz ve bizi doğrudan doğruya doğaya bağlayan. Dolayısıyla gölge bizim doğayla e, ilişkimizi kuran. Dolayısıyla bir gölgeyi etrafını kontürlerle çevirdiğiniz zaman aslında onu doğadan da koparmış oluyorsunuz. Yani benim ya da bir bedenin doğayla bağlantılı olan bir uzantısını e, doğadan, doğayla uzantılı olan bu doğaya uzanan bu uzantı aslında sürekli form değiştiren bir şey. Ki doğa da öyledir. Doğada sürekli oluşların e, şeydir, düzlemidir. Gölgede aslında bir anlamda doğayı e, yansıtır içinde. Fakat ne yapıyorlar aslında o el sığmayan, benim evcilleştirilmeyen, evcilleştirilemeyen tarafımı aslında yakalayıp hapsediyorlar, bir forma sokuyorlar. Aslında bu e, evcilleştirme böyle başladı aslında. Yerleşik hayat böyle başladı. Yani etrafımızda gerçekten formlar yaptık, çiftler yaptık, duvarlar yaptık ve yerleştik içeri. Ve daha sonra da aslında biliyorsunuz yerleşik hayata geçince sadece bitki ve hayvanları evcilleştirmedik. Aslında insan kendini evcilleştirdi. Bu uygarlaşma süreci zaten insanın e, bitmeyen bir evcilleştirme ve evcilleşme sürecidir. Şimdi bu mesele resmin e, bir gölgenin etrafına kontur çizerek başladığını söylemesi... ...Vaser'in... E, ...Plenius'un e, söylemesi... ...aslında resmin... ...gerçekten e, doğuşuyla ilgili... ...bize ipucu veriyor... ...ve bunu kanıtlamaya çalışan... Bernard, ...Bernard David diye bir... ...Fransız yazar... ...bir bilim adamı ile birlikte... ...aslında resim gerçekten de... E, ...gölgenin duvara... E, ...sabitlenmesiyle... ...başladığını... E, ...kanıtlamaya çalıştı ve bir, bir kitap yazdı... ...can yayınlarından çıktı... İnsanın en eski muamması adını taşıyor. Derin mağara resimlerinin kökeninin aslında gölgedi olduğunu söylüyor çünkü derin mağara resimleri 40 bin yıl önce Şöbe Mağarası Fransa'da işte ilk en büyük galeri, resim galerisi bir anlamda. Şimdi bunlar şimdi üst politik dönemde ki insanları düşünelim. Bunlar 10-15 kişilik, gruplar halinde, çeteler halinde yaşayan insanlar. E, aralarında mesafe, aşağı yukarı 2 günlük bir mesafe var gruplar arasında. E, ve her grubun içinde bir sanatçının olması mümkün değil. Yani uzmanlaşmış ve mükemmel resimler yapan birisi olması mümkün değil. Yani bir oturuşta çiziyor. Bu resimlere baktığımızda, e, örneğin e, duvarlar müthiş engebelidir mağaralarda. Eğri bir yürüdür. Ve <gülüyor> deneme çizgisi yok mesela bu resimlerde. Biz bile otururken, değil mi? Etrafında bir figürü çizerken şöyle bir, bir ressamlar bile, sanatçı bile bunu yapıyor. Sevinç herhalde değil mi? Bir form oluşurken birkaç kere böyle. Veya sen yapmıyorsundur. Böyle <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Yapılır ya. Yani. Yapılır. Fakat bu resimlerde deneme istiyor. Bir kere de çizmişler adamları. Yani mümkün değil. <gülüyor> Ve evet, çözüm olarak aslında bu, bu muamma'yı çözmek için de e, deneyler yapıyor ve şöyle bir önerisi var Bernard David'in. E, aslında önce bu hayvanların küçük heykelciklerini yaptılar. Kilden ya da fir dişinden minyatür heykelcikler. Daha sonra da mağaraların derin kısımlarında bir ateş, e, ışık kaynağı yaratarak bunların gölgelerini duvara yansıttılar. Ve sonra da bunların etrafında kontürlerini geçtiler. Çünkü derin mağara resimleri özellikle mağaraların en karanlık ve hava sirkülasyonu olmadığı yerlerde yapılmış. Çünkü hava sirkülasyonu olursa biliyorsunuz ışık kaynağı oynar ve gölgeyi yakalayamayabilirsiniz. Duvarda zapt edemeyebilirsiniz. Dolayısıyla çok da uygun mantıklı. şey geliyor. Mantıklı. mantıklı. Çok da mantıklı, aklı yatkın evet. bir öneri ve hakikaten bir kere de çizilmişler. Yani bir deneme e, formu bulabilmek için bir çalışma yok ve yine bir başka e, bu e, yazarın ve sen bu ressam aynı zamanda bu kişinin bir başka saptaması da şu ilk resimlere bakıyorlar. E, evet form mükemmel bir hayvan formu fakat içindeki Nitelikleri göstermek için kullanılan çizgiler yerinde değil. Örneğin gözler tam e, gözle denk gelmiyor, oturmaya çalışmışlar. Ya da bir kas çizgisi e, bir taraftan hani tam yerinde değil. Yani formu güzel ama ayrıntılar e, henüz oturmamış. Aslında bu bizim e, hikayemiz değil mi? Yani önce biz yerli hayata geçtiğimiz zaman gerçekten etrafımızı bir e, bir e, form yarattık lerle daha sonra da henüz niteliklerimizi yavaş yavaş kazandık değil mi yani kimliklerimizi kimimiz e, uzmanlıklarımız olduğu yerleşik hayata geçince denizci oldu, dergar oldu, doktor oldu dolayısıyla hâkimeten yerleşik hayata geçmenin hikayesini de aslında anlatıyor bu gölge hikayesi. Bir şey söyledi mi? Tabii yani, tabii. Her filmini yaptı ya, bu hmm. var mı? Yaptı galiba evet. Orada da şey diyor mesela, burada, bu mağaralarda diyor insanlar yaşamamışlar diyor, ritüel amaçlı kullandıklar evet. diyor. Doğru en Yani ritüel olarak geliyorlar, yaşamıyorlar, göçebeler. Vakat yılın belli dönemlerine gelip bitiyorlar. Ayin yapıyorlar. Belki de bu hayvanların aslında simgesel anlamları var zaten onlar için. Belki de kabilelerin aslında... Bunlar totemleri olabilir. Tabii ki yazılı hiçbir şey kalmadığı için ancak, ancak yaklaştırımlar oluyor bunlar. Bu şekillerin aynısından var mı? Nerede? Yani o eğer heykelden yazıldıysa kıldıysa? Evet, Tekrar mesela tekrarlar var. Gerekir. Tekrarlar var. Hep aynı kafayı farklı yani aynı e, heykelci kullanarak. Çünkü birebir aynı formlar. Işı e, yaz. Hatta şöyle bir şey de var. Bu, yine bu hikayeye göre bir duvara e, üst üste bir sürü figür yapılmış. Çünkü e, birisi yapıyor grafiti gibi aslında. E, buna rağmen e, bir başka grup gelip e, bu sefer kendi figürünü ya da aynı grup başka bir figürü duvara yansıtıyor. Tabii ki yansıtılan gölge görünür, e, ortaya çıkıyor. Arkadaki resimler kafa karıştırmıyor. Dolayısıyla ortaya aslında... Üst üste e, figürlerin hiç, e, bunlar da e, çizerken de karışıklık yaratmıyor. Yaratmadığını bu şekilde söylüyor. Bir, bir şey daha yapacağım. Orada bir de şey yapmışlar herhalde. Yani bu iki boyutlu bir şey ya çizim. Onu hani figürden yaptıklarını varsayarsak o üçüncü boyutu arttırmak için hani filmde onu daha iyi anlıyorsun. Mesela şöyle üçgen gelen bir duvarın üstüne kaplan çizmişler mesela ve e, Dış kontür yine mükemmel ve yani. hani böyle önünden geçerken Hı. o şey hani bu sana bakan Atatürk portreleri var ya onu onlar gibi bir etki bırakıyor. Aha, anladım, anladım. Özellikle bu e, bu e, üçüncü boyutu düşünmüşlerdir. Ya bir kere çok zekiler. Bizden bir farkları yok adamları yani Hı. Homo Sapiens bir arka, evet. Homo sapiens bizim gibi yani beyin yetenekleriyle, her şeyleriyle. Ve gelelim aslında Göbekli ilk İlk form belki değil mi? Yani form dedik ya, formun nasıl ortaya çıktığını, evet mağara resimlerine çıktı. Biz gölgeyi yakaladık, sınırlarla onu hapsettik. Aslında bu bizim de gölgemizdi. Biz de formun içine kendimizi sıkıştırdık. Akışlar olan bir şeyi doğanın kuvvetleriyle birlikte göçebe zamanda yaşarken doğanın kuvvetleriyle birlikte akan bir bir canlıyı kapatıyorsunuz haliyle. Ona bir formu dayatıyorsunuz ve artık yerleşik hayata geçiyor. O akış, akışı durduruyor. Dolayısıyla gölgenin yakalanmasıyla hem hayvanların gölgesini yakalamak aynı zamanda onları da tutsak almak demektir. Hem de kendimiz de tutsak aldık tabii ki formun içine sıkıştırarak hareketli akıştan bedenlerimiz katılaştı. Yani kontrollerin formları içine sıkıştık. Lacan'ı da yine burada anlamadan geçmemek lazım. Lacan'ın gaze kavramı var. Gaze. Bakış. Ama bizim bakışımız değil. Nesnenin bize bakması, dünyanın bize bakması. Dolayısıyla Lacan şunu der aslında. Dünya da bize bakar, biz de dünyaya bakarız. Aramızda hiçbir bir çatışma vardır. O da bizi ele geçirmeye değiliz, bakışıyla ele geçirmeye çalışır. Fakat e, biz de aslında onu ele geçiririz. Biz de onu ele geçirmeye çalışırız. Bir mücadele var. Ve tabii ki bizim yaptığımız aslında tam da bu bize vahşi, yabani olan e, o bakışı ne yaptık? Biz imge perdesi adını verdiği Lakanın imge perdesini ele geçirdik. Yani yabani olanı, biz İmge perdesinde, İmge perdesini evcilleştirdik. Dolayısıyla tüm tablolar, tüm resimler İmge perdesi aslında. Yani en yabani olan, en vahşi olan, bakışıyla bizi tehdit eden doğa, doğanın tüm figürleri, doğanın tüm yabani tarafı aslında İmge perdesinde ele geçirildi. Bu bu anlattığım mesela aynı zamanda direk perdesi. Yani çünkü hakikaten doğa da bize bakıyor. Çok da e, tehdit edici bakışı var. Ki lakansaların bir konserve kutusuyla yaşamış bu deneyimi. Balık konservesi kutusuyla. Bir fark ediyor ki konserve hakikaten tehdit edici bakışları var. Zaman zaman biz de bunu yaşıyoruz. Ama tüm insanların uygarlaş, uygarlaşma meselesi, süreci zaten de yabani bakışı evcilleştirmeyle, temsilin ortaya çıkışıyla, temsil yarattık, imga kardesi yarattık. Dolayısıyla dikkat edin aslında tüm o duvar e, aldığımız vahşi olan, yaban olan gölgeler evcil birer, formlu varlıklara dönüştü. E, yerleşik hayata geldiğimizde de zaten yerleşik hayat pat diyor diye ortaya çıkmıyor. Yani ilk mağara resimlerindeki o akışkan olan gölgeyi zaten ele geçirmek yerleşik hayatın bir ilk başlangıcı. Çünkü zihinsel olarak da kutsalın ortaya çıktığı dönem. Kutsalı temsiller üzerinden biz deneyimlemeye başlıyoruz. Doğrudan bir deneyim yerine Asla ya da doğayı da yine temsiller üzerinden deneyimlemeye başlıyoruz artık. Çünkü mağara resimleri birer temsil. Ama onlar doğanın kuvvetleri olarak duvara zapt edilmişler. Dolayısıyla doğayı manipüle edebilmek için de o, e, o resimleri, ince perdesini kullanıyoruz. Dolayısıyla e, yakaladık ve formun içine e, girdik. Ve bu biliyorsunuz göbekli tepe aslında yerleşikleri değil, tapınak. Ama burada e, önemli bir form e, ortaya çıkıyor. İç içe geçmiş daireler. Aslında bu iç içe geçmiş daireler yerleşiklerin mekanda örgütlenme biçimidir. göçebeler nasıl davranırlar? ışını ışınsal hareket ederler mekanda. Yani e, oklar gibi e, doğanın kuvvetleriyle beraber e, yeryüzünde aslında vektörel oklar gibi hareket ederler. Ama yerleşik hale geç geçince insanlar iç içe geçmiş daireler şeklinde örgütlenmeye başladılar. Bu aslında ilk model yer yerleşik hayatta Geçmenin formunun ilk modeli. En merkezde yerleşik hayatın ilk başında ambar, yiyecek ambarı vardır. En korunaklı. Onun etrafında bir halka daha olabilir. En dışında da yine halka olabilir. Aslında ilk lemirentin de oraya çıkıştır. Labirent çünkü bildiğiniz gibi içerdekiler için yapılır. Yani yabancılar içeri girmesin diye. Bir, bir labirenti bir, bir bilen girer labirentin içine. Labirentte sadece mekansal bir düzenleme olmayabilir. Her türlü e, topluluklar, e, mistik e, tarikatlar da labirenttir değil mi? Bir şeyh yol gösterir, sizi oraya yavaş yavaş elinizden tutar, merkeze doğru götürür. Benzer şekilde yerleşik hayata geçtiğimizde de bir labirent formu yarattık. İçişe geçmiş daireler. Bu bizim önemli bir formumuz, daire formumuz. Ve en ortaya da daha sonra yerleştirilmiş e, insan e, formlarını e, icat etmeye başlamışız. İnsan T şeklinde sembolik insan formları. Bu T şeklindeki e, formlar aslında aynı zamanda dediğim gibi insanları, aynı zamanda tanrıları, e, yani kutsalı sembolize etti düşünülüyor. Çünkü insan... Ee, olduğunu gösteren e, işaretler var. Yanlarında küçük eller var. Yani e, e, bildiğin, işte başı ve gövdesi olan insan. Dolayısıyla insan kendisini doğadan ayırdığının e, ve doğanın üzerine tahakküm kurmaya e, başladığının en önemli göstergesi Göbekli Tepe. Yani doğa akışkan, doğa kaos, doğa formsuzluk ama insan bir form yaratıyor. İç içe geçmiş dairelerden oluşan yerleşikleri mekânı örgütlenme biçimi olan bu form içinde aslında formlar yaratmaya başlıyor. Kendini yaratıyor ve kendini, kendini doğanın çok üstüne koyuyor. Yani kutsal bir varlık haline getiriyor. Çünkü bu taşlar T şeklinde ve hem insan hem de tanrıları temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla ciddi anlamda biz artık formun içine kapanmaya başladık. Doğa formsuzluk, kaos, düzensizlik, terra incognita ya da bilinmeyen toprak, İçerisinde terrakognita ter, bilinen, tanımlı, formların olduğu, bir hangi forma bakıp tanıyoruz değil mi? Bizi hiç yadırgamıyoruz. Çember, e, dedik ki önemli bir form, bu çember e, daha sonra hep karşımıza çıkacak. Nereden geldi diye e, sorsak herhalde hepimiz biliyoruz. Bu akşam seyrettik zaten, e, göklerden geldi bu form bize, bu göksel, e, ideal bir form güneşten geldi ya da aydan geldi. Biz bunu göklerden indirdik aşağıya aslında. Dolayısıyla gökten geldiği için de kutsal atlettik onu. Dolayısıyla bir daire bir içe geçmiş daire aslında zaten kendi başına bir kutsal mekan yaratma yaratıyorlar. Yine Mirsi Aliaden'in merkez simgeciliğinde zaten tüm kültürlerde göklerin hem kutsal hem de yeryüzü için birer harita olduğunu söyler. Eğer yeryüzünde bir yerleşim mi yapacağız? Bir tapınak mı yapacağız? Aslında göklerin e, orijinali göklerde, dolayısıyla gökleri gözlemliyoruz. Göklerdeki e, orijinal haritayı yeryüzünde e, gerçekleştirdiğiniz zaman aslında nasıl gökler kutsal ve mutlak düzeni, yani kozmozu temsil ediyorsa, yaptığımız e, yeryüzünde, göklere göre yaptığımız bir mekanda aynı zamanda hem kutsaldır hem de kozmosu temsil eder. Dolayısıyla bunun içi, yani çemberin içi kozmozdur, mutlak düzendir. Çemberin dışı ise çokluktur, kaostur, kargaşadır, düzensizliktir. Dolayısıyla yeryüzünü ilk insanlar bir düzensizlik olarak deneyimlediler. Çünkü her şey değişiyor, dönüşüyor, yok oluyor, ölüyor. Fakat değişmeyen tek şey vardı, o da gökyüzüydü. Gökyüzü hakikaten... Ee, ne zaman baksanız yıldızlar hep aynı yerde, gezegenler yine belirir e, döngüsel olarak zaman içerisinde deviniyorlar. Dolayısıyla mutlak bir harita kafamızda duruyor Dolayısıyla biz bu formları yukarıdan aldık önce. İdeal olanı aşağıya indirdik ve yeryüzünde de kutsal ve kozmos mekanlar yarattık. Tarmiyindeyiz Hakikat Çemberi, e, yine çember üzerinden ya da küre üzerinden e, kurulmuş bir felsefi e, bir, Anlayıştır. Parmenides, İsa'dan önce 5. yüzyılda yaşamış bir felsefeci, e, kitap yazmıştır, kalan tabi kalmamış ama bu e, kalan fragmanlardan kitabı iki kısma ayrılır. E, bir yol hakikate gider anlatır o kitapta, Aleteya'ya gider hakikate, diğer yol ise doksalara yani sanılara gider. Bize tabii ki hakikate nasıl gideceğini anlatır orada. Çünkü hakikate vardığınızda neyle karşılaşırsınız? Bir küreyle ya da bir çemberle karşılaşırsınız. Ve buna bir adını verir Parmenides. Ve bu biri değişmez, yok olmaz, parçalanmaz, kalıcı olarak tanımlar. Dolayısıyla tüm çokluk, değişim, dönüşüm, bu kürenin ya da çemberin dışına e, da bırakılmıştır, doksalar olarak. Yani duyu verileri aslında Parmenides için doksa üretir, yanılsamalar üretir. Dolayısıyla buradaki önerdiği şey tabii ki bize aklın yoludur. Aklın yolu birdir derler ya aslında, yani vardığımız yer Parmenides'in değişmeyen, dönüşmeyen e, çemberinin içi oluyor. Dolayısıyla çokluk dışlanıyor çünkü çokluk dokluktur biliyorsunuz. <gülüyor> dolayısıyla varlık dediğimiz zaman hakikaten oluştan çünkü bu çemberin dışında çokluk var bu çemberin dışında oluş var değişim dönüşüm var başka bir şeye dönüşme var Ya bunlar yanılsama olarak aslında göz ardı ediliyor Parmenides'ten geri dolayısıyla sadece varlık yani değişmeyen dönüşmeyen hep aynı kalan e, olarak aslında en korunaklı yere yerleştiriliyor yani Çemberin içine içe geçmiş olan o labirentin en güvenilir yerine yerleştirilmiştir. Ve labirent zaman zaman oluş yaşayanlar ya da ucubeler tarafından da işgal edilebilir. Çünkü varlık dediğimiz birdir. Çokluk tarafından işgal edilebilir labirent. Labirentin içine çokluk girebilir. Yani ejderha girebilir, ucube girebilir yarısı boğa, yarısı insan olan varlıklar girebilir. Dolayısıyla e, labirentin içine de bir ucubeyi yerleştiriyorlar. Fakat e, ucubeyi e, temizlememiz gerekecek. Çünkü her yerleşim yeri, e, Bermenda eğer bugüne doğru izlersek, her yerleşim yeri aslında e, iktidarlar hep bir e, oluşturmaya çalışıyor içeride. Tekçi bir yapı kurmaya çalışıyorlar. Hep aynanın dönüp durduğu, hiçbir şeyin değişmediği bir hayalleri var nedense iktidarların. Dolayısıyla labirentin içi genellikle bir tarafından şikayet edilmiştir. Dolayısıyla içeriye çokluk girdiği zaman da bu çokluk derhal bertara verilmesi gerekir ve labirentin dışına ötelenmesi gerekir. Yani doğanın kendisini görüyoruz. Yani doğa bizim yaptığımız labirente, yani formun içine giremiyor. Yani e, tüm ejderhalar, tüm kültürlerde aslında çoklu bir kolaj yaratıktır değil mi? Bir bir, bir kısmı aslan, yılan işte doğanın ne kadar hayvanı varsa ya da o, e, çoklu bir e, yapı bir daha aslında bir araya getirerek inşa edilmiştir. İster Çin'e gidin, ister Batı'ya gidin, Şimera vardır Yunan'da orada da işte aslandır, kuyruğu yalandır, işte keçi e, kafası çıkar ensesinden falan. Dolayısıyla canavar, ejderha aslında ya da ucube dediğimiz doğanın çokluğun simgesi. Dolayısıyla biz bir form çizdik. E, bu en varlığın formu beden olarak da düşündüğü Yine karlınk anlamında da, persona anlamında da düşünürüz. Personalar e, ya da aklımız aslında doğanın e, dışarıda kalmasını istiyor. Hep, e, bu çokluğun içeri girmesini e, engellemeye çalışıyoruz. Burada da bir çokluk e, meselesi. İşte aslında bizim e, sıkışıp kaldığımız yer tam da bu ideal formdur. Çünkü oluş dışarıda bırakılmıştır. Çünkü oluş ucubelerin ortaya çıkabileceği tehlikeli bir alandır. E, ucubeleri de biz aslında hep merkezden kovduk ama ucubeler zaman zaman e, tarihin derinliklerinden de karşımıza çıkabiliyor. Bu arada tabii ki bizim canavarlarla bugünkü modern anlamdaki bizim takıntımız, yani deforme olmuş bedenlerle takıntımız... 19. yüzyılda ortaya çıkıyor o da e, biyo iktidarla, biyolojik iktidarla Foucault'un dediği gibi artık bir tür olarak insanı popülasyon olarak biçime sokma meselesinde norm meselesi ortaya çıkıyor. Biliyorsun çan eğrisi, işte çan eğrisinin altında normun e, e, yer alması ve e, anormal olanların da aslında ötelenmesi, dışarıda tutulması meselesi. Eskiden bunlara ne deniyordu bu tür e, şey e, deforme bedenleri diyelim? Hilkat kırıbesi aslında bir tür mucize gibi bakıyorlardı. Dolayısıyla canavarın batı dillerindeki bir diğer anlamı da e, mucize demek aslında. Monster'ın diğer anlamı da mucize. Yani Tanrının yaratı, bir yaratım, bir yaratım farklılığı. Evet. Platon'un e, formlarına da gelelim tabii. Yani klasifiyeye de girdik. Platon için form ne demektir? İdealar. İdealar aslında. Yani e, yeryüzü aslında yaşadığımız hayat. Diğer yaşam, gölge ve yanılsama kopyalar. Dolayısıyla form dediği zaman hakikaten o ideal formlar anlaşılıyor. O da, e, o da göksel bir yerde bulunuyor. Bunu da ancak bir zihin gözüyle, temaşa, bir nazariye ile aslında e, ulaşabiliyorsunuz formlara Platoncu anlamda. Çünkü teoriye sözcüğü e, Yunanca'da bakmak demek aslında teori sözcüğü. Titiz bakmak, özenli bakmak. Dolayısıyla teori alıştırırken aslında zihinsel o formlara ulaşma meselesi olarak da e, düşünmek lazım. Dolayısıyla bizim teori e, o, kuram olarak çevirdiler ya, aslında bu uygun değil. E, Osmanlıcası daha uygun. Nazariye deniyordu ya e, kurama, nazar aslında. Yani tam da Platoncu anlamda temaşa ediyorsunuz zihinsel gözünüzle ideal formları. Dolayısıyla aslında buradaki mağara e, e, bir form olarak Mağara insan bedenini temsil ediyor. Yani insan bedeni e, yanılsamalar içinde, insan bedeninin açıklıkları var ve bu açıklıklardan aslında içimize e, imgeler ve e, yansımalar giriyor. Dolayısıyla biz yanılsamalar içinde, bu bedenin zaten Platon için beden e, bir hapishaneye de bir bir e, tavut aslında bir an önce kurtulmamız gereken e, bir hapishane bir form. Dolayısıyla o e, hakikaten buradan çıkışı gösterir ya mağaranın dışına çıkıp e, güneşe bakarsanız yine güneşe ve gözleriniz kamaşır ve daha sonra da o ideal formları görmeye başlarsınız. İşte ideal formları e, biliyorsunuz. Aristoteles'e geldiğimizde peki e, yine e, formla karşı karşıyayız. Bu sefer aslında ideal form yok tabi. Yani sizin meşhur posterinizdeki Atina okulu, Rafael'in Atina okulundaki e, meşhur postenisti. Aristoteles yeri gösterir, e, bir eliyle. Platon ise gökleri gösterir, yukarı gösterir. Dolayısıyla iki felsefe e, biliyorsunuz, biri e, yukarı bakarken tökezleyebilirsiniz tabii. Platon fazla yukarı baktığı için tutura düşebilir ama e, şeyde, Aristoteles de gökleri kaçırıyor olabilir ama o da merdiven yaratıyor, tırmanma merdiveni. Tikel'den başlayıp tümela doğru yine bir göklerle bir bağlantıyı yeryüzünden görebiliriz. <gülüyor> tikel aslında nedir? Aslında tikel, çök tartışmamız gerekir. Partiküler ya da tam da e, form. <gülüyor> e, form, niteliklerin toplamı olarak tanımlar Aristoteles. Bir form, bir e, nesnenin niteliklerinin toplamıdır. Ve e, soyutlamayla biz bu e, formun ulaşırız niteliklerini söyleriz Aristoteles'e göre iki tür nitelik vardır her nesnenin taşıdığı bir tanesi ösel nitelikler diğeri ise ilineksel arbizi nitelikler ama kimliğine gerçekten onun formuna ulaşabilmek için biz ösel nitelikleri göz önünde tutmamız <gülüyor> gerekir ilineksel nitelikleri bir kenara bırakıyoruz söylerken nedir ösel nitelikler bir masayı masaya yapan nitelikler. Bir insanı insan yapan nitelikler ya da bir kalemi, bir bardağı aklınıza gelebilecek herhangi bir nesneyi nesne yapan gerçek nitelikler. Bardak örneğin kağıttan da olabilir, camdan da olabilir. Bu ilineksel arisi. Ama onun formu ve o formun taşıdığı nitelikler aslında niteliklerle oluşan formu varla bardak yapıyor. Dolayısıyla bardağı bardak yapan camdan ya da kağıttan ya da tahtadan olup olmaması onu bir kere bırakıyoruz. Yine kokusu önemli değil bizim için. O da ineksel. Kokabilir, kokmayabilir. Dolayısıyla tamamen görsel bir soyutlamayla e, bir tikeli e, oluşturuyoruz. Dolayısıyla tikeli oluşturduktan sonra partiküler formu bunu tüm doğru taşıyoruz. Ne, ne yapıyoruz? Kısmı özdeşikler kuruyoruz farklı nesneler arasında. Örneğin bardaklarla tabaklar arasında e, bir e, özdeşik, kısmı özdeşik kurup onları bir grubun içine topluyoruz. Yemek takımı diyoruz. Sonra yemek takımlarıyla işte masa takımlarını bir arada topluyoruz. ev eşyası diyoruz. Dolayısıyla hiyerarşik babil kuleleri yaratıyoruz. Yani bu aslında bir varlığın, varlıkla başlayan bir felsefe varlığı kıstırıyor. Yani tikel tümel arasına kıstırıyor. Bu aynı zamanda çok devletçi bir anlayış. Yani tanımlıyorsunuz. Tanımladığınız bir nesneye ait olduğu yere koyuyorsunuz klasörlerin içine raflara ve o artık tanımlı. Onun dışında başka bir şey olamaz. Tikelin sadece tikel olarak bir doğası vardır. Çünkü Aristoteles Delfoyu bıçağını sevmez. E, de Politika kitabının girişinde Delfoyu bıçağından bahseder. Bilmiyorum nasıl bir bıçak ama orada e, bir kadının doğasından da bahseder aynı şekilde. Kadının tek bir doğası var der. Derpoyu bıçağı gibi çok amaçlı, çok e, amaçlı olamaz der. Demek ki derpoyu bıçağı çok amaçlı, çok işlevli bir bıçakmış. Dolayısıyla insanın diyor kadının bir doğası olacak. Dolayısıyla her nesne bir doğa. Yüklüyorsunuz bir kalıba sokuyorsunuz ve herkes kalıbının adamı oluyor. Kalıbından taşanı zaten sen kalıbının adamı demin. Deilsin diyebiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani kalıp ne bu aslında bir bize kalıpların diyor aslında. Şimlik. Evet. Fakat tam da bu Aristoteles'in tük yelge tümel e, kısırmasının arasından kaçan bir başka e, ne diyelim oluş halinde bir yaratık olabilir. Buna da singular deniyor, <gülüyor> tekil deniyor. Yani biricik olan. Her türlü sınıflandırmadan kaçan ele avcı sığmaya, adlandıramıyorsunuz tanımlayamıyorsunuz. Dolayısıyla e, Agamben bugünkü mücadeleyi aslında e, devlet e, bile devlet olmayan yani singüler olanlar arasında geçiyor diye de e, özellikle belirtiyor. Çünkü ele geçmiyorlar bunlar. Yani formsuzluğun imkanları. Form bize aynı zamanda bir ele geçişme. E, form bize ele veriyor aslında. Enseleniyoruz. İstediğiniz kadar e, farklı olacağız diye çaba gösterin saçımız. E, git kılık kıyafetimiz fark yaratacağız diye ama her seferinde aslında bir forma nitelikler yükleyerek yine bir kimlik yaratıyoruz ve e, hemen bize ensteliyorlar, sizi bir sınıfa koyuyorlar. Yani şöyle bir şey kimliksiz, e, formsuz olan aynı zamanda kimliksizdir. Yani formsuz olan e, çünkü bize e, kimliğimizi veren form. Yani niteliklerimizin toplamı bize form veriyor, formumuzu oluşturuyor. Dolayısıyla bu form üzerinden de ee, aslında biz kimlik ediniyoruz. Ve e, biz bu formulu e, varlık diyoruz, işte being diyoruz. Fakat being meselesi gerçekten e, olup bitmiş. E, aktüel bir mesele olarak karşımızda duruyor. Çünkü bu e, varlığın karanlık kısmı aslında yok. Varlık güneşin altında. İncil'deki o meşhur laf gibi güneşin altında hiçbir şey değişmiyor diyor. Yani karanlık aslında e, bir, bir dönüşüm yaratmak için en büyük kudret bizim için aslında yüzeye çıkmasıyla birlikte farklı bir forma yürünmemiz için. Ya, terra Incognita ve Cognita meselesi de aslında yine formla ilgili. Dedi ki kutsal, biz yerleştik ve etrafımızı çiftlerle çevirip içeride kutsal ve mutlak güzel yarattık. Dolayısıyla fetihçiler bu alana, içerideki alan Terra Cognita, yani bildik topraklar, tanıdık topraklar. Peki bildik topraklar nelerden oluşuyor? Bildik formlardan oluşuyor. Yani Bildik terra incognita, bildik toprak, bildik formlardan. Yani tanıyorsunuz, adlandırılmış, şu şudur diyorsunuz, dedik ki ait olduğu kutuların içine yerleştiriyoruz, sınıflandırıyoruz, hiyerarşik kuleler kuruyoruz. Fakat terra incognita, haritacıların orta çağlarda kullandıkları bir terim. Dolayısıyla edilmemiş topraklara terra incognita diye bir ibaret şey işiyorlar ve bu e, toprakları da ucube yaratıklarla dolduruyorlar. Yani yarısı hayvan, yarısı insan, olmadık formlarla dolmuyorlar. Çünkü hakikaten burası kaosun yeri. Ee, düzen yok burada ve e, form, bildik formlar da yok. Formlar da bize acayip geliyor ve fethettikleri zaman da oraya, e, amaçları da bu zaten, oraya tekrar kognit haline getirmek. Ve kendilerine bunlar kozmokreatör diyor ilk, ee, işte batı 16. 17. yüzyıldaki fethi fethiçiler, Kozma kreatör adını veriyorlar, yani düzen getirecek, düzen yaratıcı. Dolayısıyla edilen toprağı bir haç dikiyorlar ve iç içe geçmiş dairelerden oluşan bir labirent yapıyorlar da oraya yine mutlak düzen ve kutsal bir alan ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu form ve formsuzluk meselesi de, meselesi de mekanla kurduğumuz ilişki meselesi. Evet, biz terrakognite içinde belli formlarımız var, kimliklerimiz var. Ve hemen enseleniyoruz, tanımlanıyoruz aslında. Dolayısıyla terörün incognito olanaklar, kimliksizleşme imkanı tanıyan bir zemin olarak. Çok uzak değil aslında. Hemen belki de gölge burası. Gölgelerimiz bizim. Yani ele geçirdiler bizim gölgelerimizi ama eminim gölgelerimiz hala... Bu arada tavırçulukta da biliyorsunuz bir uzak doğu düşüncesi olarak adlandırmak istemez O me meşhur metinde var ya. Çünkü Tahu'yu adlandırırsan Tahu kaçar der yani. Dolayısıyla adlandırdığınız zaman pek çok şeyi yitiriyorsunuz. Dolayısıyla bizim Batı e, meselesinde adını at adlandıracaksın ve kimliğini vereceksin ve ona ait olduğunu yere taşacaksın. Aslında gölgeden çok korkuyor ve gölge hakikaten Batı. Gölgenin e, e, canavarlar doğuracağını e, biliyor. Yine Yine gölge deyince aklımıza tabii ki unheimlich geliyor. Tekinsizlik meselesi. Yani çünkü orada da bizim tıktığımız tekinsiz olanlar biliyorsunuz göre tanıdık yabancılar aslında bildiğimiz. Ama onlara biz tıkmışız dolapların içine gölgeler olarak. Fakat bunlar tıkıldıkları dolaplardan beri çıktıkları zaman... Tekinsiz bir durum yaşıyoruz. Çok tanıklar. Yani Yunkun e, gölgesi gibi. Biliyoruz onlar bizi doğaya bağlayan ve üzerimize hiç konuşmak istemediğimiz meseleler. Konuştuk zaten Yunkun. Yunkun'taki gölge. Ben şey tabii burada sizinle tartışmak isterim. E, e, bizi personel olarak bizi ayırıyor. Yani hepimiz kimlikliyiz. Hepimizin formu farklı. Çünkü biz birbirimizi ayırt edebiliyoruz. Galiba bizi birleştiren gölgeler, gölgeler galiba. Yani hepimizin aslında o ortak destek verirseniz sevinirim. Hani ben de çok, e, bu e, Saput hocamla özellikle. Yani ben bir... Önce bir dinleyelim o, ben <gülüyor> de, bir şey. ya da Ben yolduktan göre şey, pek bilmem yani. Anladım. Anladım, tamam. Tamam, tamam. tamam. yani ben de kendime yontuyorum yani. <gülüyor> dikkat ederseniz her şeyi. Yani anlatıma yontmak için herkesi nalıcı keseri gibi o şekilde. Dolayısıyla galiba gölgeler bizi birleştiriyor. O da bizi birleştiren aslında çok da zaman oldu kopalı doğa. Yani aslında ve gölgelerimiz ele geçirildi, zapt edildi ve figürlerle çizilerek aslında evcilleştirildi. Yine Laka'nın Gaze meselesinde olduğu gibi gölge bizi artık korkutmuyor Çünkü gölge korkutuyordu o haliyle, hareketli ve akışkan haliyle. Ama biz de zamanın doğru zapt ettik, kontrolü çizerek... Artık bu evcil bir imgeye dönüş. Aslında her imgenin altında gölgenin olması da çok ilginç. Yani Laga'nın bu geyiz meselesi de çok örtüşüyor. Her imge ortaya çıkmadan önce gölge vardı. Dolayısıyla gölge hakikaten korkuttu bizi. Yani gece düşünsenize, yani gece sesler ve e, nesnelerin e, görünümü değişir, gölgeler uzar ve tedirgin oluruz. Ama gün ışığında her şey kimliklidir, formludur. Belki gölgeyi tabii psikiyatrim olarak <gülüyor> bize ama ilkel ilk yani ben o Meriçeli yani referans oradan yollasan e, ilkel benlik olarak hani iç şey bilinçaltı karanlıktır ya ama hep açılmaya gelen i̇şte bilinçaltı genelde öteki insan genelde yüzleşemediği şeyleri atar ya ya da korkar hani işte korkularından işte saplantılarından falan gölgeyi hani bilinçaltı olarak mı alsak ama bilmiyorum, bilmiyorum. <gülüyor> bir profesyoneline sormak yani hani Persona çünkü maske. Ama Bildiğiniz işte insanı kişilikler. Insanı, maske antik insanı, Yunan'da kullanılan. Maske insanı belirlemez. İnsanı belirleyen bilinçaltı değil mi? Öyle mi diyeyiz? Ben, ben de Bir fikir atmaya çalışıyor. Bilinçaltı da o kadar, ya da dışı, o kadar e, karışık e, bir mesele ki. Yani, hani e, Freud başka söylüyor. İşte Lacan'ın ya da e, onun üzerinden Delos'un ve Guadagnin dediği bir fabrikadır diyorlar. Onlar bilinç dışı. Freud'a göre bir tiyatro e, bilinçli işte temsilleri üzerinden gidiyor. Hakikaten bir muamma oraya girmeyelim ama biz burada yine gölgenin ve hani beden daha doğrusu kimlikli bir e, formla kimliksiz bir, henüz yüzeye çıkmamış, e, akışkan doğanın bir parçası olarak ve onun Hı -hı. üzerinden giderse hakikaten orası, e, ayrı, onları e, evet uzmanına bırakmak evet, lazım. Hayır, bir, evet, bir şey, şey söyledir hani. Evet, olamaz, söyleyecek sonra galiba da hocam. Bir daha şey sonra benim bulduğunu bekliyor. Şey ben de katmayacağım yani. Ben şimdi işte ilgiyle çok, çok ilgiyle alıyorum. Tamam. Tamam. tamam hocam. Fikir bir, bir de şey var, gölge de geniş ışık tarafından bir izin vermem de bir de, bir de, bir de. Bir de gölge, gölgenin karanlıkla bir alakası olduğundan söyledi ya, yani, ışık da hani o manada zannediyorum. Tabii tabii senin şey. çok haklısın. Yani, Işık yani, tamamen ışık e, yani, olduğu yani. haliyle gösteriyor. Tüm çıplaklığıyla bir formu gösteriyor. Dolayısıyla Yunan'da, örneğin yani Platon geneli üzerinden aslında e, bir varlığı tüm nitelikleriyle heykel mesela Yunan Yunan heykelinde aslında ya da Yunan tanrılarına baktığımızda biz aslında e, tüm nitelikleriyle varızız insan formu taşırlar ama Yunanlılar e, çıplak gerçeklik. Bepumuyla, yani tüm nitelikleriyle gösterecek şekilde gölgede bırakmazlar tanrılarını yani. Güneşin altındadır Yunanların tanrıları. Ama İbrani tanrısı her zaman bir örtünün altında bize kendini gösterir. İbranilerle, Orta Doğu'yla Yunan arasında böyle bir ayrım vardır. İbrani tanrısı ancak bir nurdan bir ışıkla biz görebiliriz. Musa şöyle demiş tanrı, beni görürsen dayanamazsın demiş. Yaşamam mümkün değil. Müthiş kudretli bir varlık olarak tanımlanıyor tanrı. İbrani'de. Dolayısıyla örtüyü yüceltiyorlar. Yunan'da ise çıplaklık. Özellikle erkeklerin çıplaklığı. Yani gündelik hayatta da. Ama aynı zamanda bir çıplak gerçeklik Aristoteles de o gelenekten geliyor. Tüm nitelikleri taşıyan bir form olarak aslında. Hem tanrılar hem de nesnelerin kendisi. Tüm ne görüyorsunuz. Dolayısıyla iktidar da zaten böyle çalışıyor. İktidar baktığında her şeyi görmek istiyor. Yani manipüle edecek, tanımlanacak, tanımlayacak, kimliklendirecek ve onu bunu sınıflandıracak. Fakat karanlıkta kalan her zaman e, tedirgin eder. bizi bile tedirgine döğünlülük hayatta. Ucube de öyle. Ucube yani de o, öyle. İşte belli o tanıma girmiyor, form değil mi? O işte den çizgi form değil o. Evet evet Elinden evet. kayıp giden bir şey? Kesinlikle. Çünkü ucubenin de kontrol e, edemiyorsun, tanıyamıyorsun, edemeyeceğim. Sınıflandırılamayan. Öyle bir şey ki bir de ucube, ucube e, üreyerek e, seri üretime dönüşmüyor. Onlar ucubeler tek oluyor yani de. biricik oluyor. Yani öyle bir canavar ki bir kere ondan bir tane daha yok mesela. Dolayısıyla her formasında aslında sınıflandırmadan da kaçıyor. Ancak onları topyekün ucube formu altında, freak adı altında tanımlıyoruz falan. Fonti bulalım ne yapacağını da bilmek Belki iktidar Aa, en çok korkutucu Tabii korkunç tabii, tabii tabii en korkutucu olan formsuzluktur. <gülüyor> ee, yine belki bu form ve formsuzluk meselesi üzerinden de e, organizmayı ve beden de konuşmak lazım. Yine yani öz üzerinden. Delöz'ün bir organosik beden kavramı vardır aslında. O biraz formsuzlukla çok ilgilidir. Bir de organlı beden yani bedeniz beden. hiyerarşik bedenler var. Şu andaki bedenlerimiz hiyerarşik beden biliyorsunuz. Daha doğrusu bedenimizin yapısı bu da. hiyerarşi oluşturmak için bizim bedenimizi model almışlar. Yani başbakan diyorsunuz, ayak takımı diyorsunuz, kolluk kuvveti diyorsunuz. Tamamen bedenin hiyerarşisi üzerinden oluşan bir kurumsal formun içindeyiz. Çünkü aslında bizim bedenimiz yine aynı bu formun hiyerarşik hale gelmiş. içine girmişiz aslında. Başkent, kentlerde bile. Kentlerde bile yine bir beden olarak baş çünkü en kutsal göğe, hep zaten Aristoteles'te de ya da daha önce de baş durduğumuz için hiyerarşik de yapıp göğe yani kutsal o çemberlere, sferlere, alanlara yakın olduğu için her zaman kutsal sayılıyor. Ayaklar her zaman sufi yere bastığı için. Dolayısıyla Deneviz'in organist bedeni de böyle bir bedenin tam tersi, yatay olarak örgütlenen bir beden. Organlar var ama organların yeri ve işlevi yok. Yani organlar yer değiştirdikçe işleri değiştiriyor. Dolayısıyla yeni, yeni örgütlenme modeli aslında bu. Yatay örgütleniyor. Yani bunun başı, kolu, bacağı yok. Belki birisi bir organ bir yere tutuyor. Bir, o geçici bir işte var ama sonra yer değiştiriyor. Bu şizofrenik bir deneyim. Arto'dan e, değişiyor zaten e, bu terimi. Organsız beden. da biliyorsunuz vahşet tiyatrosunun müellifi. Ve e, diyor ki tüm e, organizma bedene düşmandır diyor zaten. Sizofren olduğu için gerçekten de o içindeki çokluğu, organlarının yer değiştirmesini belki doğrudan deneyiniyor ama bir taraftan da yeni bir model olarak yatay bir, e, bunun bir formu yok işte. Yani nasıl bir form alacağını bilemiyorsunuz. Mesela organ sistemine en güzel örnek bir nesne üzerinden verecek olursa tahta, kara tahta filmidir. Tahta reş seyrettiniz mi tahta rej filmi? Evet. Ta bir form seyretmişsiniz mutlaka. İranlı yönetmen Samira Mahmaldorf'un filmidir. Bir kara tahtının hikayesidir. Kara tahtı, bildiğimiz kara tahtı nedir? Yeri ve işlevi vardır değil mi? Duvar çivile çakarsınız. Onun yeri sabittir. Yerleşiktir o. Bildiğimiz bizim gibi. Yerleşik hikâle geçmiş. Ve onun tek bir işlevi var. Sınıfta eğitim amaçlı kullanırsınız. Peki kara tahtı göçebe hale gelirse, yerinden çıkarsa... E, ...yeryüzünde dolaşmaya başlarsın neler gelir başına... ...film bunun üzerine çünkü o filmde gezici öğretmenler var... ...sırtlarında kara tahtalarla köy köy dolaşıyorlar. Dolayısıyla e, karşılaşmalar yaşıyorlar bu köy öğretmenleri... ...işte kaçakçı çocuklarla o dönemde tam... ...Kalepçe katliamı daha sonraki bir dönemi anlatıyor... ...dağda da grup grup insanlar geziyor. Halepçeden kaçanlar, yaşlılar var işte kaçakçı çocuklar var. Dolayısıyla bunlarla karşılaşmaları köy öğretmenlerinin sırtlarındaki kara tahtaları sürekli işlev değiştiriyor. Bazen sedye oluyor, bazen kapı oluyor, paravan oluyor. Ayağı kırılıyor çocuğun, onu parçalayıp ayağına destek yapıyorlar. Dolayısıyla artık kara tahta, kara tahta mı? Aynı kimliği, aynı formu mu var? Yani yerleşik yine bunlarla ilgili form meselesini kara tahta üzerinden düşünecek olursa, e, tersten düşünülmüş. Biz yerleştik, yani işte formumuz oldu, yerimiz ve işlevimiz oldu. Şimdi bunu şeyde alalım. Göçebi hale geçtiğimiz zaman o zaman formumuzu itmeye başlıyoruz. Çünkü işlevimiz de, e, değiştikçe yeni e, biçimler almaya başlıyoruz. Hala bana e, bana kara taht mı demek lazım diyeyim ki ben <gülüyor> kara taht diyeyim. Çünkü her seferinde para bir şey oluyor, başka bir şeye dönüşüyor. oluştandı da bu zaten. Yani Deluz'un bahsettiği oluş hakikaten bir göçebe bedenin ancak yaşayabileceği ve yine içsel kuvvetlerle ve karşılaştığı kuvvetlerle birlikte aslında bedenin başka dönüşümlere ya da bir tüyal alanın yine hani bunda bir formülü yok ama karanlık alanın yine yüzeye çıkarak başka bir şeye gizli kalan işlevlerin ya da yeteneklerin kudretin başka bir şeye dönüşmesi. Zaten Spinoza da şöyle diyor. Bir bedenin nelere muktedir olduğunu bilmiyoruz diyor. Bilmiyoruz diyor. Çünkü bedenini hakikaten bilmiyoruz. Çünkü bir formu var. Yeri ve işlevi var bildiğimiz haliyle. Ve sürekli de bu form kalıp pekiştiriliyor akıl tarafından. Yani beden sürekli denetleniyor. Dolayısıyla bedenin gerçekten bir tür göçebeleşmesi ve başına nelere geldikçe nelere muhtedir olduğunu kendisi deneyim alanında yüzeye çıkarması gerekiyor aslında. Bir deneyim alanı aslında göçebeleşti. Yani o Vitruviz e, şu insanın dairesinden dışarı çıktığımız zaman aslında biz e, ya da kara tahtta e, olup olmayı bırakıp da göşe zaman hakikaten bedenin nelere muhtedir olduğunu e, keşfediyoruz. E, figürel diye bir e, kavramı var cilde özü. Fransız Bacon'ın resmi için. Francis Bacon bir İngiliz demeyeyim İrlanda'da bir Londra'da bir düşüyor. Bir ressam ee, ve e, cilden özünde Dönüş Sabah'ın mantığı diye bir kitap yazıyor. Frans Bey'in üzerine. Dolayısıyla o kitap e, üzerinden anlatacağım. Figürel. Figüratif bildiğiniz gibi tanımlı figüratif resim. Bakarsınız nesnenin aslında bir tür temsilidir. Bildik bir düğün, bildik bir nesnenin, kimlikli bir nesnenin temsilidir. Dolayısıyla figürel olan tam da oluş halindeki bir bir formun bir nesnenin aslında resmedilmesi diyebiliriz. Çünkü oluş halinde olan çeşitli kuvvetlere maruz kalıyor. Ve Frans Bacon'ın resmi tam anlamıyla özellikle cildere özrünün yorumlaması üzerinden söyleyeceklerim. Bir bedeni onun resmindeki bedenler basınçlara uğruyor aslında tamam mı? Sürekli yüzler vardır ama kendi portreleridir. Yüz böyle basınçtan yayılmıştır, esnemiştir. Bedenler de yine öyle. Çünkü figüratif değildir. Ama Figüratif, figüratiftir hala tanınabileceği ölçüde ama soyut diyebiliriz. hala tanırsınız onun olduğunu. Çünkü soyute birden geçerseniz zaten ortaya hiçbir şey kalmıyor, o değil. Figürer tam da figüratif olan ile soyut arasında ama oluşun, e, aslında oluş halindeki figür e, diyebiliriz. Bakalım resimleri. Zaten figürleri de e, şöyle tanımlamış bu Discourse kitabında. Harf ya da ile çizgi arasındaki ayrımı aşındıran bir kuvvet olarak tanımlıyor figürali. Harf kapalı, sabit bir çizgidir. Çizgi ise kapatılmış harfin açılışıdır. Harfi açıp imgeyi, olayı, büyüyü bulursunuz. Çizgiyi kapatın, amblemi, sembolü ve harfi bulacaksınız. Aslında çok açık söylüyorum. Yani bir tanesi varlığı tanımlıyor, kapatıldığı zaman simge, kapalı. Ama açtığınız zaman figürel. aslında oluşu, büyüğü, işte başka bir şeye dönüşmeyi... E, imgeyi işte aslında bir varlığın dışına taşmayı. Çünkü o çizgi açıyorsunuz ve oluş e, meselesi işin içine giriyor. E, zaman nedir bu arada ben... E, Geçti mi? Tamam Çok bitirmem iyi, iyi. lazım. Ve şunu da bitirelim o zaman. Paul Kuli şöyle demiş. Çağdaş Sanat Kuramı kitabında. Biçim sondur ölümdür, oluş yaşamdır. Susalım beş dakika. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür teşekkür ederim. <gülüyor>